Türkçe Peri Masalları 4 Kız ve Kral Eve zaman içinde uzaktaki bir krallıkta Cenas adında bir kral yaşarmış. Genç yaşında büyük başarılara ulaşmasıyla ünlüymüş. Gün boyu bakanlarıyla beraber taht salonundaymış ama genç kral bundan sıkılırmış. Saray dışındaki hayat onu çok mutlu edermiş. Akşam olduğunda kılık değiştirip dışarı çıkarmış, dahil olabileceği herhangi bir macera ararmış. Bir gün atıyla etrafı dolaşırken, oturmuş konuşan dört kız görmüş. Mm, mm, mm. Bu tatlının tadı inanılmaz! Bundan daha lezzetli bir şey olamaz. Ama bence var. Bence etin tadı çok daha iyi. Bu imkansız. Bence en iyisi sütün tadı. Süt mü? Sen bebek misin? Hiçbir şeyin tadı sevgiden daha tatlı değildir. Heh. Ne düşünüyorsun Darla? Bence ince zekanın tadı hepsinden daha tatlıdır. Bu sırada kızların babaları gelmiş ve onları evlerine götürmüşler. Kral dört kızın nerede yaşadığını görünceye kadar beklemiş ve seyretmiş. Sonra bu evlerin kapılarına gitmiş ve onları tebeşirle işaretlemiş. Derken ertesi gün bakanını çağırmış. Bana kraliyet bahçelerinin yanındaki işaretlenmiş evlerin sahiplerini getir. Onlarla konuşmalıyım. Bakan gitmiş ve kolayca dört evi de bulmuş. Ve ev sahiplerini krala götürmüş. Hoş geldiniz. Peki dördünüzün de kızı var mı? Ee, evet majesteleri. O zaman onları buraya getirebilir misiniz? Babalar endişeyle birbirlerine bakmışlar. Majesteleri saygısızlık etmek istemem. Genç ve bekar kızları saraya göndermek pek uygun olmaz. Merak etmeyin, kızlarınızla çok iyi ilgileneceğimizden emin olabilirsiniz. Kral, perdeleri kapalı bir araba göndermiş. Böylece kimse saraya giren kızları görmemiş. Ki bu da babalarını çok memnun etmiş. Dört genç kız bir odaya yerleştirilmiş. ...ve teker teker çağrılmışlar. Merhaba. İyi günler majesteleri. Beni niye çağırttınız? Niye mi? Dün akşam arkadaşlarınızla konuşmalarınızı duydum. Neden bahsediyordunuz? Oh! Sizinle ilgili değildi majesteleri. <gülüyor> Bunu biliyorum. Korkmana gerek yok. Etle ilgili bir şey demiştin. Aaa! Sadece etin tadı en iyisidir demiştim majesteleri. Affedersiniz majesteleri ama bu kız hiç et yemeyen bir aileye mensup. Onlar vejeteryen. Ne? O zaman tadına bile bakmamışken etin tadının en iyisi olduğunu nasıl söyleyebilirsin? Aslında ailemin et yemediği doğru ama gördüğüm kadarıyla... Et satın alındığı zaman tamamı kullanılıyor ve hiç ziyan edilmiyor. Kemikleri bile köpekler tarafından temizleniyor. Ondan arta kalanlar, kargalar ve karıncalar tarafından tüketiliyor. Kral Janus, genç kızın cevabından etkilenmiş. Söylediğin doğru. Etin çok leziz bir tadı var. İşte cevabının ödülü. Ve kız mutlu bir şekilde ayrılmış. İkinci kız çağrılmış... O da yavaş ve temkinli bir şekilde gelmiş. Merhaba genç kız. Merhaba majesteleri. Buraya neden çağrıldım? Dün akşam arkadaşlarınla birlikteyken sütün tadının en iyisi olduğunu söyledin. Ne demek istedin? Ah efendim. İnsanlar sütle yapılmış şeyleri sever. Mesela yağları, kremaları... Ve tatlıları. Çok az kişi bunlara hayır diyebilir. O yüzden tadı en iyisidir. Hiç tatmamış olmama rağmen bence öyle. Ne? Bakın, benim süt ürünlerine karşı alerjim var. Sadece gözlemlediklerime dayanarak konuşuyorum. Kral çok şaşırmış. <gülüyor> i̇şte bunu hiç beklemiyordum. Ama evet... Süt ve ondan üretilen her şeyin tadı muhteşemdir. Kral cevabından memnun olmuş ve bir hediye vererek göndermiş. Üçüncü kız salona çağrılmış ve mutlu bir şekilde gelmiş. Merhaba majesteleri. Merhaba. Seni buraya dün akşam arkadaşlarınla ne konuştuğunuzu sormak için çağırttım. Ama majesteleri, hakkınızda kötü hiçbir şey söylemedim. Ben de söylediğinizi düşünmemiştim. Ben sevginin tadından bahsediş şeklinizi kastetmiştim. Ah, o mu? Evet, sevginin tadının en iyisi olduğunu söyledim. Ama ben bunu biraz garip buldum. Bunu nereden biliyorsunuz? Annemle babam sevgilerinden mutluluk duydular. İlk keresinde anne geyiği yavrusunu severken gördüm. O zaman sevginin tadının çok tatlı olduğunu düşündüm. Bu ne güzel bir cevap böyle. Çok haklısınız. Sevgi gerçekten de çok tatlıdır. Kral ona bir hediye vermiş. Kız mutlu bir şekilde ayrılmış. Nihayet sıra darlaya gelmiş. Selamlar majesteleri. Beni mi çağırttınız? Sana da selamlar. Seni çağırttım çünkü dün akşam arkadaşlarınla yaptığın konuşmayı çok merak ettim. Hakkınızda kötü bir şey söylemedim. Sizi temin ederim. Bunu zaten biliyorum. Ama, ama ince zekanın tadı en iyisidir. Derken neyi kastettiğini merak ettim. Bilmiyor musunuz? <gülüyor> i̇nce zekanın tadı özeldir. Özellikle de yalan söyleyen birinin yanındayken. İyi ama benimle konuşurken kimse bu tadı alamaz. Ben asla yalan söylemem. <gülüyor> ya demek öyle. Ben bir gün için dahi olsa yalan söylemeyecek birini düşünemiyorum. Bana yani kralına... Meydan mı okuyorsun? Yalan söylemeden bir gün bile geçiremez miyim? Majesteleri... Bana 406 altın para ve altı ay verin. Yalan söyleyeceğinizi kanıtlayayım. Kral çok meraklanmış. Ona istediğini vermiş. Sonraki altı ay boyunca sabırla beklemiş. Süre dolduğu zaman kral darlayı sarayına çağırmış. Altı ay önce verdiğin sözü hatırlıyor musun? Hatırlıyorum. Lütfen evime gelin ve size inanılmaz bir şey göstereyim. Kral merak içinde kalmış ve bakanlarıyla beraber Darla'nın evine gitmiş. Darlı aldığı parayla büyük ve güzel bir ev yaptırmış. Majesteleri, bu evde özel bir oda var. Sadece iyi yürekli olan kişiler oradaki periyi görebilir. Neden gidip bakmıyorsunuz? Bunu duyan kral Janice çok iyi olmuş. Odaya girmek istiyormuş ama biraz çekiniyormuş. Oh, Au, aslında neden içeri önce bakanlarım girmiyor? Bir peri görmek istediklerinden eminim. Bakanlar kabul etmiş ve ilki odaya girmiş. Vay canına, bir peri mi görmeye gidiyorum? İşte bu harika. Ama epey zaman geçmesine rağmen... Önünde hiçbir şey belirmeyen bakan endişelenmeye başlamış. Nasıl çıkıp da peri görmediğimi söyleyebilirim ki? Benim iyi biri olmadığımı düşünürler. Böylece bakan odadan çıktığında dışarıdakilere yalan söylemiş. Evet, periyi gördün mü? Evet gördüm. Ama konuşamayacak kadar heyecanlandım. Hahaha! <gülüyor> Evet, şimdi sıra bende. Ve böylece ikinci bakan içeri girmiş. Herkes benim iyi yürekli olduğumu bilir. Peri'yi göreceğimden hiç kuşkum yok. Ama yine dakikalar geçmesine rağmen mutsuz bakanın önünde kimse bilirmemiş. Odadan çıktığında kral ve bakan onu hazırlıksız yakalamış. Evet, sen de periyi gördün mü? Oo, onun hakkında sen ne düşündün? <gülüyor> evet, gerçekten ilginç bir karşılaşmaydı. Kral artık periyi göreceğinden çok eminmiş. Odaya girmiş ve sabırla beklemeye başlamış. ''Halkıma karşı çok merhametli bir kralım. Periyi görebileceğimden eminim.'' Sabırsızca etrafa bakınmış. Sihirli şeyin gözünün önünde belirmesini beklemiş. Ama peri ortaya çıkmayınca rahatsız olmaya başlamış. ''Acaba çok mu uzadı yoksa ya iyi bir kral değilsem? Bunu kimse bilmemeli.'' Darla da sabırsızlıkla kralı bekliyormuş ve dışarı çıktığını görünce çok sevinmiş. Evet, periyi gördünüz mü? <Gülüyor> <Gülüyor> Aa, evet, gördüm. Bir periyle konuşabiliyor olmak inanılmaz bir duyguydu. Yani onu gerçekten gördünüz? Ee, evet ve. Onunla konuştum da. Ya, sahiden mi? Aa, evet, sahiden. Ah kralım. Az önce yalan söylediniz. Ha? Ne demek bu? Yalan söylemedim. O an hiçbir zaman yalan söylemeyeceğine dair Darla'yla girdiği iddiayı hatırlamış. Kral, kahkaha atmaya başlamış ve peri görmediğini itiraf etmiş. İki bakan şoke olmuşlar ama onlar da itiraf etmişler. Kral, Darlı'ya gülümsemiş. Sen bana böyle oyun oynayabilecek kadar akıllı bir kızsın. Başı dertteyken ya da istemediği bir durum olduğunda yalan söylemek insanın doğasında vardır. Ama yine de söylememelisiniz. Biliyorum. Bir daha yalan söylemeyeceğim Darla. Eşim olup da krallığı yönetmeme yardım edersen çok sevinirim. Teklifini büyük bir mutlulukla kabul etmiş. O da neşeli kral Cenis'a aşık olmuş ve ikisi kısa sürede evlenmişler. O günden sonra kral ince zekanın önüne çıkan her türlü yalandan daha güçlü olduğunu anlamış çok zekice bir karar vermiş ve bir daha hiç yalan söylememiş. Ne kadar büyük ya da ne kadar küçük olursa olsun yalan asla söylenmemeli.